İzeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesli Merhaba, aralarında Greenpeace, Dünya Doğayı Koruma Vakfı gibi uluslararası çevre örgütlerinin oluşturduğu İklim Koalisyonu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de iklim değişikliğine dikkat çekmek için protesto yürüyüşü düzenledi birleşmiş milletler İklim değişikliği konferansı yani COP 27 öncesinde düzenlenen protesto yerel saatte 13'te brükseldeki kuzey tren garında başladı yaklaşık 25 bin protestocu avrupa birliğinin kurumlarının bulunduğu şuman meydanından yürüyüşe geçti Ülkenin önde gelen tarım sendikası Fuge da destek verdiği protestoda iklim değişikliğinin tehlikeli boyutlarda olduğu, Avrupa Birliği ve uluslararası kurumlarla hükümetlerin bu konuda acilen tedbirler alması gerektiği mesajları verildi. Trafiğe kapatılan caddelerde yürüyen aktivistler "İklim değil, sistemi değiştirin. B gezegeni yok. İklim için adalet istiyoruz." sloganları attı. İklim koalisyonu başkanı Nicolas Van Nuffel yaptığı konuşmada Evlerin izole edilmesi için devlet acilen destek vermedi. Çiftçiler de bugün burada onlara da acilen destek verilmeli. Aksi halde enerji krizini gıda krizi izleyecek dendi. İklim Koalisyonu ayrıca otomobil kaynaklı emisyonların engellenmesi ve enerji şirketlerinin aşırı kar etmesinin önlenmesi konularında adımlar atılmasını talep ediyor. Polisin güvenlik önlemleri aldığı gösteri olaysız şekilde sona erdi. Bu yıl Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler 27. Taraflar Konferansı'nda yani COP27'de haftalar kala sivil toplum örgütleri ve iklim aktivistleri Mısır hükümetinin aldığı antidemokratik kararların seslerini duyurmalarına engel olmasından endişe ediyor. 6-6. 18 Kasım arasında gerçekleşecek zirvenin ilk iki günü için hükümetin güvenlik önlemlerini sıklaştırması gerekçesiyle bugünlerdeki bazı etkinlikler iptal edilebilir. The Guardian'ın aktardığına göre Mısırlı yetkililer dünya liderlerinin müzakerelere katılmak üzere konferanslara gireceği 6 ve 7 Kasım'da bazı pavyon etkinliklerinin yapılmamasına karar verdi. Birçok ülke ve sivil toplum grubu hükümet liderlerinin için bir araya geleceği Birleşmiş Milletler tarafından kapsanan mavi bölgede pavyonlarını kurmuştu. Pavyonlar genel olarak bilim insanları, politikacılar, iş dünyası liderleri, ünlüler ve kampanyacılarla önemli iklim konularında fikir alışverişi bulunmak için etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Ancak habere göre kendilerine etkinliklerin ziyaret eden devlet başkanlarını içermediği sürece iptal edilmesi gerektiği söylenmiş. Ele alınması gereken tüm konuları konuşmak için ise iki haftalık etkinlik takvimlerini titizlikle hazırlayan sivil toplum kuruluşları iptallerin tartışmaları kısıtlayacağından ve zirvede devlet dışı aktörlerin dışlanacak olmasından endişe ediyor. Medyanın mavi bölge içindeki pavyonlara erişiminin de büyük ölçüde kısıtlanması ihtimali endişeleri daha da arttırıyor. Daha kapalı bir toplantı sanki deniyor. Ordu Çevre Derneği'nin yani Orçevre'nin Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istenen Balıkçı Barınağı'na yönelik tepkiler sürüyor. Dernek tarafından Balıkçı Barınağı'nın ırmağa ve deniz ekosistemine zarar vereceği belirtilerek açılan davada ise gelişme var. Ordu İdare Mahkemesi'nin görevlendirdiği bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor dosyaya girdi. Raporda projenin ekosisteme zararlarına vurgu yapılırken, Dernekten yapılan açıklamada şöyle dendi, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Menet Irmağı'nın doğu tarafına yaptığı mendirek ve balıkçı barınağı için açtığımız davayı kazanmıştık. Belediye yeniden proje yaparak çalışmalarına devam etmek istedi. Ordu İdare Mahkemesi'ne yeniden dava açtık. İddiamız önceki iddialarımız doğrultusunda ekosisteme zarar vereceğiydi. Mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti yerinde yaptıkları inceleme sonrasında iddialarımızı doğruladılar. Mahkemeye raporlarını ilettiler. Mahkeme de bu rapora göre kararını verecek. Birincisi gibi bunun da lehimize olacağına inanıyoruz üstende. Türetim Ekonomisi Derneği, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği desteğiyle kadınların adil üretimlerini destekleme projesini yürütmeye başladı. Proje tanıtımı bugün yarım saat sonra İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği desteğiyle Türetim Ekonomisi Derneği tarafından Yürütülen kadınların adil üretimlerini destekleme projesinin temel amacı işini sürdürülebilir ve daha yeşil hale getirmek için desteğe ihtiyaç duyan üreticilerle çevrim içi kolay reçilebilir materyaller ve derslerden oluşan bir e-öğrenme programı sunmak. Etkinlik programında üretim ekonomisi uygulaması başlığında bir panel de düzenlenecek. Türetim Ekonomisi Derneği Proje Koordinatörü Büşra Yar Yargolaylaştırıcılığında projenin içeriğine dair bilgi aktarılacak. Panelde ayrıca Fransa Ankara Büyükelçiliği, Sivil Toplum ve İlişkiler Sorumlusu Romain Laşamp ve Tarla Kuşu Kurucu Ortağı Ülker Yıldırımcan ve Eski İskele Artizan Reçeller Kurucusu Vusat Oktay da yer alacak. Ardından sorunlara Çözüm Bulanlar Paneli düzenleniyor. Good4Trust.org Türetici ilişkileri sorumlusu Hatice Hanne Uysal Kolay Yaştırıcılığında gerçekleşecek. Bu panelde aktivist ve çiftçi Nebile Bayrak yerelden gelişmelerden bahsedecek. panelde aynı zamanda Tijen Ziyal ve Kadın Balıkçılar Derneği sorumlusu kurucusu Huriye Gönceoğlu ve aynı zamanda Şaduman Karaca yer alacak. Kadınların adil üretimlerini destekleme projesine dair detayların ele alınacağı etkinlik öncesinde... Türetim Ekonomisi Derneği sosyal medya hesaplarından katılım formunun doldurulması gerekiyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.